1521 numaralı konu, Ala bin el gömüldükten sonra başucunda Bakara suresinin baş ve son tarafının okunmasını vasiyet etmesi, Ala bin el çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir, beni kabre indirerek lahde yerleştiriniz, sonra da, Bismillah ve âlâ milleti Rasûlilâhi, Allah'ın Rasulünün dini üzerinde olduğumuz halde Allah'ın ismiyle başlıyoruz, diyerek toprağı üzerime yavaş yavaş atınız, bu iş bittikten sonra da başucumda Bakara suresinin baş ve son taraflarını okuyunuz, çünkü ben İbni Ömer'in bunu güzel gördüğünü duydum.